Teslimeram başlıyor. Sesli meram devam ediyor. Bari Erego, Cez Boloriz. Norradiyo'yu Zainov mıdazumin. Esorva. Havortumu kıs kısvi. Araçin illalov gata Andranik Manukyanin Hedmekna. Merik Ananov Yerke. Resepting, no radioing, mecb, menk az dereb, e, bolor ki dem var, imin hayriyiz şatlağçe, barts, mizazum niz, hosak tutyan masiz, yev, atge edo atge araç, e, az şapati, maireri lezva şaptıvanler, yergor arac şnal, maireri lezu orner, intan e, rebes bolor aşkarhim vra, menk highing. Hayun kendim 아닌, hayun gazarayın, hayun besenin, payız turkerin of göksin ki, adeniz, aracını orva, kam kidedem hayirenov, as bes, Çilini, betki göksin, betki aşka din, peşke baykarı kışarınakete hava sarutyan masin. İyi ee, akşamlar sevgili Noru Radyo dinleyicileri. Dünya ana dil günüydü iki gün önce. Ve buna binaen ufak da olsa unuttuğum Ermeniceden hatırımda kalan ne vardıysa bununla bir başlangıç yapmak istedim. Bu akşamki yayına Sesli Meram'da Türkçe konuşma gereği içerisindeyiz. Türkçe konuşarak ancak anlatabiliyoruz derdimizi. Çünkü burası bir ahlar menzili. Çünkü burası bitimsiz bir çürüten istikametin... Uzağımı, e, kimisi için çukur, kimisi için kuyu. Biz de o kuyunun içerisinde debelenirken belki bir ihtimal hayata tutunabiliriz diye sözcüklerimize sığınıyoruz. Evet, Ermenicem yeterli değil diye bahsettim Ermenci <gülüyor> kısmındayken. Ama meselemiz eşitlik, meselemiz hayata tutunabilmek, meselemiz yaralarımızın kimler tarafından yapıldığını bilip de bunlara dair sorgular... Eğleyebilmek, eylemek. Ve zaten göz açıp kapayıncaya kadar pek çok şeyi yapmaktan çekinmeyen, bundan hiçbir şekilde imtina etmeyen bir menzilde aslında nereye doğru yollandığımız, nereye doğru ilerlediğimiz kendiliğinden ortaya çıkmakta ki, bugün pek çok konu var bahsedeceğim ama bunların başlangıcında şu hayata karşıtlık meselesi var. Hayata karşıtlık bir mesele değil de sıradan bir eylem, vaka bir normatif olarak gören, Bildiren ve ezber ettiren devletlerin yaşattıklarıdır aslında. Ahlar ağacına dönüşmüştür koca bir yaşam sahası. Biyopolitik cerrahinin evreleri güncellenirken yaşatılan dost doğru hayatımızın dar ettirilmesidir. Birini tamamlayan, birbirini tamamlayarak, dengeleyerek ve yeniden var eden bir yıkım ekseninin adıdır. Yani kendi eskinin çürük uzağımı olan yer. Kendi yeni öyle bildirilir. Aslında eskidir. İnsan haklarının olduğundan bir haber koyulmasına devam denilen bir menzildir. Bu çabayla var edilen, yaşama düşülen şerhlerin tanki bir kanun, yasa, edim değil, hizalama aracı, basit giyotin olarak biçimlendirildiği herdir mesele. Yeni ülke halen eski nizamındır. Halen eskide olmaya devam edendir. Sorgular niye gereklidir? Sorabildiğimiz zaman... Yanıtsız kalan sorular menzilinde asıl bahsedilmesi gerekenlerin ne olduğunu bildirebilmek içindir sevgili dinleyen. Sesli meram çabası içerisinde zaten bununla yolumuzu oluşturmaya gayret ediyoruz. Sesli meram içerisinde hani iki gün önce işte dünyana güldüğünde nasıl işte Özbekçe, Urduca e, okullarda serbestiyete kavuşturuldu. Gel gelelim ki bu toprağın dili olan Kürtçe, Ermenice... Süryanice belki bir ihtimal hatta İbranice hala müfredatta yok. Ya da hani müfredattan geriye ne kaldı derseniz felsefe yok zaten. E, biyoloji derslerinde kainatın gereği gereği yaratan e, faktörü var. Darwin'i uzattık bir kenara attık. Felsefeyi dediğim gibi toptan kaldırdık. Biyoloji dersinde Allah'ın takdiri diye bir nüveyle bütün biyolojiyi komple telef ettik. Bunun gibi Hani Dünya dil gününde de memlekette bazı diller serbestiyeti kavuşurken e, bazılarının göz ardı edilmesi süreyen kılındı. Cürümler böylesine ardılısıyla güncellenirken ahın aslında nasıl bir yıkım olduğunu bildiren, gösteren ve kanıtlayan firaneliktir siyaset sahnesinden ya da siyasanın bugün hayatımızda gündelik haline denk getirdikleri. Resmen soluk almama çababası, soluk aldırmama çabası. Var edilmeye devam ediliyor. Hani dedik ya basitmiş gibi görünüyor kimi şeyler. Basit ve sıradanmış gibi görünür kimi şeyler. Ama asla öyle değildir. Hani işte bugün maç var, yarın bir şey var, öbür gün bilmem ne var. Bir şeyler bir şeyler diye uzayıp giden zamanın içerisinde. Hayır bunların hepsi aynı anda olmakta. Hayır bunların hepsi birbirine yeniden şekillendirilmekte ve eklenmekte sanki bir oyunun eksik çarkları tamamlanırmış gibi hayat akışı olduğundan fazla, hayat akışı olduğundan pek bir biçimde yıkımla zehirlenmektedir. Yanıtsız bırakılan soruların menziline ulaştığımız yerde bir gelecek tahayyülünü değil, bir gelecek tahayyülünün imini değil, hiçbir şekilde, hiçbir biçimde hayata dair sorguyu yer vermeyen ve bunu düşündürmeyen bir zeminin varlığı ortaya çıkartılmaktadır ki bunların hiçbirisi şaka değildir. Bugün anlata geldiğimiz, bugün bahsetmeye çalıştığımız, bugün üzerine konuşmaya gayret ettiğimiz şey hani o dil mevzusundan olduğu gibi ya da müfredatta olduğu gibi çeraatin güncelliğidir. Yaşama hakkına kasıttan barizdir çünkü bu. Alenidir. Hayat hakkını hiçleştirmek ve onu dönüştürmek, bireynilik meselini çevirmek bugün kalıcılaştır alandır. Yeni ülke hala aynı çürütendir. Yeni diye anıla gelen dünün cerahatine kendine yol ve yön tayin edendir. Yeni aslında taşıdığı her nüvesiyle dünün bezirganlığının, kötücüllüğünün ve tüm karanlık temsilinin daimi varlığını kanıtlayan bir çatıdır. Yeni de eski gibi ölümündür ve sessizliğindir. Bu sessizlik ki hani bir felsefi olarak değil ama hayattaki karşılığı ölümün yok etmektir, susturmaktır. Ve bununla beraber ilerleyerek devam eden bir menzilde yeni istediğiniz kadar yenidir değil Yeni değil. Geçmişi demirlemiş, geçmişle de lehimlenmiş, geçmişe tutuşmuş. Onunla beraber yol almaya devam eden, kah madımakı işte Müjdat Gezan Sanat Merkezi'nde gösteren, kah 90'ların kırımını, yıkımını şu anda Koruköy'de eyleyen ki bunların hepsini konuşacağız. Ya da bambaşka bir yerden bakalım meseleye. ...Ermeni toplumunun içerisinden bakalım. Hani şu anda... ...gündemde geçtiğimiz günlerde... ...işte Anuş Abır'dan Orzarton... ...kendi meramını eyledi. Patriklik seçimi içerisindeki iktidar mücadeledeli... Ve, ...ve o taht koltuğunu... ...paylaşamaman savaşları. Yıkım her yerde. iktidar her şekilde. Egemenlik kayıtsız kayıtsız... ...şartsız zulmedenin... ...olduğunu imleyen... ...her şeyi örtbas eden... ...çekiştiren parçalayan ve yıkımlara yıkımların karanlığına rehin ettiren bir menzil. Orada mısınız? Nefes alabiliyor musunuz? jakisher bolorovin kunchunne plusjakisher bolorovin Oh, oh, oh. Hiç anem, zan oğner Ah hiç anem, Getmek varken, hangistanam koger. etmek var. Lanet mi? Tabkeler acı. Lan kaf sargi, Baile kul o, o yama. What a adversary did you immerse, ever since you're a aman kulo o devam ettik. Önce Lusnyakşehir Harvard Enstat'la Çelist, Havet Enstart'la beraber, beraber kaydetmişti bunu. Lusin Akkişer'de e, Zavidsov yarışmasından sonra ortaya çıkan bir projeydi. Wigenov Sepian'da kayıtlarına devam ediyor. Son bir 45'lik yayınlıyordu. O da eskilerden bir kayıttı. Gulu. Gulu'yu yeniden yorumlayıp, yeniden şekillendirip, yeniden kendi kimliğiyle barizleştirmiş. O da bir alattır aslında. Ulu'nun çekip gitmesinin ardından yaşananları kısa menzilde anlatmaya çalışır. İşte unuttuğumuzu hatırlayabilmek için de kısa kısa kesitlere başvuruyorum. Kısa kısa cümleler yerine işte o sesli deramı oluşturan seslere bakıyoruz. Nerede kalmıştık? Bir haberle devam edeyim. Gazete göz gözaltından çıkan köylü anlattı. Nusaybin Bin Koruköy'de 13 gündür ne yaşanıyor bahsinin üzerine? Bir haber paylaşıyor Gazete karınca ve oldukça da etkileyici. 13 gündür Abluka'nın sürdüğü, işkencenin ve infaz iddialarıyla gündeme gelen Rusay Bin Koruköy, ee, Hera ve Baba doğrusunu söylemek gerekirse, Hera ve Baba da nisebinde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan A'e, yaşadıklarını anlattığı, işkenceye uğradığını ve ölümle tehdit edildiğini söyleyen A'e, İşkence edildiğine dair fotoğrafları ortaya çıkan ve hala Mardin Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan Abdi Aykut'a ilişkinse 7 yıldır tanıdığım Abdi Aykut'u yapılan işkenceden dolayı tanıyamadım dedi. Bu sahibin Koruköy'de abluka 13 gündür devam ediyor. Koruköy'de 21 Şubat'ta 3 kişinin cenazesi Mardin'e getirilmişti. Konuyla ilgili Mardin Valiliği'nin son açıklamasında 4 PKK'linin ölü olarak ele geçirdiği ifade edilmişti. Köye bugün de zırhlı kepçe, ambulans ve çok kamyonetleri gönderildi. Köye girmek isteyen Halkların Demokratik Partisi, Halkların Demokratik Kongresi, Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Bölgeler Partisi yöneticilerine oluşan her eğitimse bekleyişi ve nöbeti aynı zamanda. Avlukan'ın başladığı günden bu yana 39 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. İnsan Haklar Derneği ise gözaltı sayısının 50'ün üzerinde olduğunu kaydediyor. Aİ'nin tanıklıkları ise şöyle kadınları çıplak arama yaptılar. Evleri onları göstermem için ilk zırhlı araca bindirildim. Zırhlı aracın kamerasından birkaç askerin Abdi Aykut'un bahçesinde bir şey yaktıklarını gördüm. Hepsi başında duruyor ve de tahmin ettiğim kadarıyla yakılan bir insan cenazesiydi. Çarşaflı bir kadının üstünü aramak isterken kadının karşı çıkmasına karşılık onu da dövdüler ve zorla çarşafını kaldırıp çıplak arama yaptılar. Ahırda işkence, işkence edenlerinin yüzlerini görsem tanırım. Yerlerini söyle yoksa seni öldürürüz diye tehdit ettiler bahsetti. 17 Şubat günü öğlene doğru köyün çevresinde bulunan arazi ve dağlık alanda gezdirildim. Önce mağaraya gönderiyorlardı, sonra da mağarada bulunan taşları kaldırmamı istiyorlardı. Her üç mağarada da hiçbir şey yoktu. Daha sonra köyde bulunan tek ilkokulunun yanındaki tahminen 5-6 metre yükseklikte olanı kayalıktan beni iterek attılar. Yere düşünce sersemlemişim. Yanıma gelip silahın namlusunu ağzıma koyarak, yerlerini söyle yoksa seni öldürürüz diye tehdit ettiler. ''Bilmiyorum'' dedikten sonra da kendilerini yine kayalığın üstüne çıkarak benden koşup kendilerinin uzaklaşmamı istediler. Yalnız ben sersemleştiğim için koşamadım. Yaklaşık beş metre gittikten sonra sırtımı onlara dönük yere çömeldim. Yine uzaktan bağırarak ''Yerlerini söyle yoksa seni öldürürüz'' diye tehdit ettiler. Tekrardan ''Bilmiyorum'' deyince ateş açtılar. Bana yakın mesafe nişan alarak dört beş kez ateş ettiler. Daha sonra beni köyün bağ ve bahçelerinde gezdirdiler. Akşama doğru tekrar beni iki gece kaldığım ahırın üstündeki odaya götürdüler. Belli bir süre sonra telsizle komutanları olduğunu tahmin ettiğim biriyle konuşarak bu kadar dövmemize rağmen bir şey bilmediğini söylüyor. Bunu sevk Sonra bulunduğum evden tahminen 250 metre uzakta bulunan kobranın yanına götürene kadar sırtıma ve enseme vurdular. Kobra ilk aldıklarında Abdi amcayı gördüm. Amca ancak ilk esnada kendisini tanıyamadı. O kadar işkence etmişlerdi ki Yedi senedir tanıdığım Abdi amca, yani Abdi Aykut, tanınmaz haldeydi. Beni içeriye alan asker, bunu tanıdın mı? Bak bu Abdi deyince, onu tanıdım. Ya işte Herababa var ya da yaşananların Türkçesiyle koru köyü diye bahis edilmeye devam edilen yerde, 1909'u, 1915'i, 1937'i, 1950'leri ya da çok daha yakın, 1990'ları ve gel gelelim 2011'in Aralık ayını görebilmek mümkün. Nasıl yapılır, nasıl edilir, nasıl yok edilir, nasıl hayata kastedilir bunun üzerine bahisler eğlenmeye devam ediyor ve bununla beraber bir hayat akışı mahvedilmeye çalışılıyor açık seçik bir biçimde. Bir yerde egemenliğin kayıtsız şartsız kime ait olduğu yenilenirken egemenlik kayıtsız şartsız zulmedere yeniliriyor. Yaşama hakkına düşünen şehirlerin son menzili olan Ere ve Baba bu bahsin ortamında duyulmayı, görülmeyi bekliyor. Teröristler demek kolay. Yaşayan insanların hayatına kast edildikten sonra onlar işte vatan savunmasında şu şekilde, bu şekilde gözden çıkartılan insanlar demek nasıl kolay? O bir muamma. Oradakilerin insan olduğunun bilincinden uzakta temizlik yapıyoruz denilmesinin alkış kıyamet savunulduğu bir yer. Uzakta değil. Tam da burnumuzun elinden. Yakın zamanlara yakın veya uzak zamanlara değil birbirini takip eden bir uzamın içerisinde sürekli olarak Erab Baba ekseninden devam edersek 12 gündür 13 gündür bugün 13. gün Tüm yukarıdaki örneklerini saydığımız nice yıkım menzili gibi hala bir rehin etme devam etmekte. Kuşatmanın ortasında ses ederken hayat için siz ya da biz değil hepimiz sesimizi işitirebilecek miyiz? Büyük mesele o. Cisirdi yüzü askin insanın üç bodrum katında katledildiği bir gerçekten öde var edilmişken, Kırım sahiciyken insanların başlarına göçertilen dünyaları anlayabilecek miyiz? CHP İstanbul Milletvekili Tanrı Kudu'nun köydeki işkence iddialarını Başbakan Bin Yıldırım'a sorduğu meseleyi alalım. Köylülere toplu veya teker teker işkence yapıldığı, evleri basılıp hakaret edildiği iddiaları hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır diye sorar ya da Abdü Aykut'un biraz önce bahsettiğimiz Abdü resmi paylaşılıp Nusaybin Kuru köyde gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdü Aykut'un durumu ile ilgili işlemi yapacak mısınız sualine ekler. 12 gündür hala sessizlik vardır. Bugün 13. gün tamamlanmaktadır. İki köy daha, çevresindeki iki köy daha Seyit Evran'dan bahsedersek Seyit Evran'ın paylaştığı meramda köylerden bildiriyor o durumları yakın veya ulaşabildiği kaynaklardan. Nusaybin'e bağlı Herabe Baba Köyü'nde abluka 14. gününde devam ediyor demiş o e, bir saat öncesine kadar. Köyde şu ana kadar 5 kişi yaşamını getirdi. Onlarca gözaltı var. Herabe Baba'da çok sayıda ev yıkıldı ve yakıldı. Çok sayıda hayvan telef oldu. Açlık ve su sorunu yaşanıyor. Şu sırada Tarahata Köyü'nde silah sesi yükseliyor. Köylüler saldırıların sürdüğünü bildiriyor. Artık ne kadar imkan el verdiyse haber verebildikçe işte Diha Haber'in üzerindeki ee, Sedat Sur'un paylaşımın Sedat Seyidi Evren O yanlış bir isim Sedat Sur'un paylaşımlarından karşımıza çıkmaktan Yaşamın kökünü kurutma çabasının Nasıl da bunca açıktan hayatta var edildiği Bir mesele olmayı sürdürürken Yıkım hala tanzim edilmeye devam ediyor Bu kuşatma güncesi Geleceğimizin de bir ön izlemesi Siz ya da biz değil Hepimiz için seslerimizi birleştirebilecek miyiz Nisebi'nin ve babasında şekillendirilen yıkımın ahları Altında kalmamak için Devletten hesap soracak mıyız? Yeter artık diyebilecek miyiz? Budur zaten mesele. Budur zaten bu evet hayır bümbürtüsünde bile hala konuşmaya devam edenlerin, e, muktedir ağzıyla konuşmaya devam edenlerin hayatımıza katlettikleri, kastettikleri mesele. Arts on the kes haskatsa yes vor tunnes kodeskits hayaskits achkeris karatsa yes Ez erkles, yes paştumem keks. Hiç parkgesi Hanet ve davese Kokuan hatta ofkanın korye İkan ki ça Siretik Merrmes or ne nori chiar. bir esnur ki, esinsir unlu sinam, bir. Vururuz ne simsiptir, inçkan yer az ucuğumca her aşk iyi, umsireluyum yas inçkan vuruyuz ne sokkız, havatu serap agayız, kafacın ayın luce yakış, ki kez daha hasar yeranni uir het verketanni i başhar muni şaşarçi lini senə mera mahaganekani o kez, kez apatani, pek şibarni divzir də kez irmət kez Kan gezir cani mena karı var. Zkatmunka İesu ne maisor, heki ata inulusavor. Aynka na nushut hankali, aynka luseyusireli, hayeli come ni insirte hasar yerani uir he twerke da ni i başhar keset haverj mena patani uir pej şimaram ni insirte kesini In a man on Mahakane. Teslimeram devam ediyor. Sarı Tomasyan'la devam ettik. Lucina ve arkasına Gani. Kanide yani aslında yitirilerin etrafında sorgulanabilirlik meselesi üzerine derin bir tahayyülü var, derin bir mesele var, derin bir konuşma var. Nerede kaldık? E, Hera ve Bava'dan devam ettik ve bir vekilin e, tek bir seskeresi okunduktan sonra mecliste vekilliğinin düşürülmesine gelelim. Figen Yüksektağ bir vekil, e, Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı. E, bizim meselemiz burada e, bir siyaset örgütlenmesinden bahsetmekten ziyade bir kadına saldırının nasıl gerçekleştirilebildiği, veya kadından başlayarak toplumu dönüştürebilmeyi nasıl sağlama aldığını iktidarın görebilmemize vesile olan bir örnek var. Bir ibret karesi var. Artık vekil değil terörist diye bahsediyorlar bir haber kanalında. 21 Şubat tarihli isimli lazım olmayan bir haber bülteninde Figen Yüksektağ Vekil'den düşürülme haberinde vekil değil terörist ibaresi ana akımın nasıl bir utanç vesikasıyla hemhal olduğunda göstere gelmekte ki biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz diye bir bahsin etrafındayken bunu bildirdiği için figen yüksek daha hedef haline dönüştürülüyor. Ki ardı sıra açılan davalarla beraber de bir kadının söz etme hürriyeti, bir kadının eyleme hürriyeti, bir kadının konuşabilme özgürlüğünün artısında bunu engelleyebilmek söz konusu çünkü özgürlüğü ele alabilmek işte PYD, YPG ve YPJ'den bahsedebilmek bu ülkede hala kırmızı çizgileri oluşturuyor. Niye adalet istiyorsun, niye özgürlük istiyorsun, niye şunu istiyorsun, niye bunu istiyorsun her şeyi birbirine bağlama şekillendiriliyor. Tıpkı iktidar mücadelesinde olduğu gibi eril dilin tahakkümü yeniden karşımıza çıkıyor. Erill dilin ortaya çıkarttığı o mesele tahakküm edebilme meselesi de yeniden şekillendiriliyor ve böylelikle hayat hakkını çizebilmek, hayat hakkını umarsızca yerle eksan edebilmek artık kesintisiz bir bahse dönüştürülüyor. Türkiye Cumhuriyeti ya da artık adına ne diyebilirsiniz Tayibistan şurası burası iki yakın zamanda zaten bu referandum oyunu da bittikten sonra işte bu mesele ortaya çıkacak. AB Türkiye raportörü Ketipir'in söylediği bir bazı bahis var. işte bu kolayca herkesin terörist, endişelendirici bir bahis. Zaten e, sevgili Hayri Tunç'un bahsettiği gibi Avrupa Birliği aslında bir endişelenme makamı. E, sürekli her şeye endişe edebilecek bir şey buluyorlar ama meselenin özüne bir türlü vakıf olmamıyor. Ketipir'in ne demiş? Referandum ABD Türkiye'nin yerini... Avrupa Perlamentüsü'nün Türkiye'nin yeri Türkiye'deki olağanüstü hal gibi konularla ilgili değerlendirmeleri de bulunmuş. O hal kaldırılana da Türkiye'nin normalleşme sürecine girebileceğini düşünmüyorum diyen Piri, o hal sürecindeki ihraçları, gözaltıları ve tutuklamaları değerlendirdi. İnsanların bu kadar kolay biçimde terörist olarak etiketlenmeleri ve savunma hakkı verilmemesi bizi endişelendiriyor diye buyurmuş. Cumhuriyet'ten Mine Esen ve Berivan Aydın'ın sorularını yanıtlıyor kendisi ve bu yazıyı Okuyabileceğiniz yerlerden birisi de 98'in Medium kanalı ve Cumhuriyet gazetesi tabii ki haliyle. Ama bu endişe verme sürekli bir e, ahlanma vahlanma halinin içerisinde e, 6 milyon seçmenin iradesi ya da 6 milyon seçmen çevresinde 10 milyon insanın belki de yorumu e, tanıklığı ve bahsetmeye çalıştıkları şey artık eskisinin de üzerinde yeniyi oluşturduğunu bahseden bir ülkenin nasıl geçmişle beraber yoluna devam ettiğini endişelenmeye gerek olmadan bize çürüterek anlatmaya devam ediyor. Siyaseti susturduğu yerde düz ovada siyaset makamının ve meramını kesintiye uğraştırabildiği vakitlerde iktidar oyunlarını devreye sokarak biopolitikayı devreye sokarak şiddeti sürekli güncel kılarak nefreti ve linci olağan kılarak olağan addederek, işte Figen Yüksekdağ'dan Selahattin Demirtaş'ın toplam 13 milletvekilinin şu anda hapiste bulunduğunu, göz önünde bulundurduğumuzda ve yaklaşık işte iki aylık bir süre var işte. Bu iki aylık süreç içerisinde de Mart-Nisan, iki ayla biraz daha az diyebiliriz ama iki ay diyelim. İki aylık süreç içerisinde de insanları üçer beşer vekillikten düşürerek ya da işte... Herhalde baba da olduğu gibi köyleri yakıp yıkarak ki bir yandan komşu köyüne de saldırı başladığı bilgisi geçirmeye devam ediyor. Ve bunların hepsine kayıtsız kalarak ama e, YPG, YPJ veya PYD dediğimiz zaman terörist ilan ederek 8 şükürde manşetlerde temizlik operasyonları yapıyoruz diyerek insanların hayat hakkını çalmayı 1915'den beri Hatta 1909'lara doğru gerileyelim Adana'dan beri eyleyen 1900'lerin başından itibaren işte bunu gerek işte hamidi alayları gerek işte çeşitli kiralanmış çeteler ya da uygun görülmüş çeteler bugün EŞİD'i benzeri yaratıklarla beraber şekillendiren sistematik tahakküm yeniden eğleniyor. Hayat hakkı nerededir? Nerede nefes alırsınız? Bilemiyorum. Hayat hakkı nerededir? Nasıl nefes alabilme ihtimalinin söz konusudur? Her şart altında bunca virüs yaygınlaştırılırken, bunca nefret yaygınlaştırılırken emin olun aklım ermiyor. Emin olun belki bir anarşist olarak bunlar bana artık kofteden gelebiliyor. Evet hayır sandık meselesi ama o hayır evet meselesinin artık son olduğunda bilmenizde fayda var. Demokrasicilik oyununun sonuna geldi çünkü koca memleket demokrasicilik bahsinden artık Allah çektiği için hazır fırsat bu fırsat bir kere de bu işi hallettik mi yani başkanlık oyununu da devreye soktuk mu belki hilafeti ilan ederiz belki şeriat gelebilir belki bir sabah kalktığımızda bir gece ansızın olduğu gibi hani nasıl Elbap kasabasına girildiği rivayet olunmakta halbuki öyle bir şey yok ama ya da işte işgal edilmiş ya da yapılabilmiş şeylerle beraber Suriye'de bir koridor oluşturabildiyse memleketin bir tarafından öbür tarafından ne olup bittiğinden haberdar olmayacağımız onca insanın ölmeye devam edeceği ya da Müjdat Gezer Sanat Merkezi'nin sanatçı kişiliği ayrıdır fikriyatı ayrıdır. Fikriyatıyla zerre uyuşmayız ama sanatçı kişiliği ve yapmaya çalıştığı e, kültür sanat aktiviteleri bunlar çok basit şeyler hayatın müştereklerine kastı yaptıktan sonra işte Abdülhamit'i küfretti ben de onu sindiremedim deyip işte orayı kundaklamaya gayret eden bir insanın varlığı bile nasıl bir menzilde nasıl bir uzamda nerede yaşadığımızı ortaya çıkartıyor. Bunca çürümeyi bu memleket bile hak etmiyor sevgili dinleyen. Bunca çürümeyi burası çukur, kuyu derken işte hakaretmiş gibi anlıyor. Zaten bizim için işte teröristtir, vatan hainidir, odur budur. Aklınıza gelen her türlü hareket, hakaret ve etiketlemeyle beraber anola geliriz. O eyvallah ona alıştık. Ama siz için, kendiniz için, sizli bizde hepimiz için bir karanlık tahlili şekillendirmeye devam ederken yolun neresinde duracağız? Neresinde hayata geri kavuşacağız? Bütün mesele zaten orada yatıyor. Bir kez olsun sorgulayabilirsek, bir kez olsun da gözümüzün önünde bunca yarayı fark edebilirsek zaten aslında bunca çürümeyi de, bunca vahameti de Bunca ilini de bir kere de görmüş olacağız. No ...türeyen bir proje, Vışşab Enzembel. İlk olarak Vassın Mero Bırgutyan ruhani veya inanç kastında ortaya çıkan koral formları yeniden yorumlayan ve bunları gerek etnik deneysel, gerekse yeni akımlarla beraber kurgulayan bir yorum karşımızdaydı. Arkasından Nordzaik çokça bilindik Ermeniler arasında çokça bilindik bir merama olan bir ağıttır ilahidir belki doğru söylemekte fayda var. Ee, bu haftanın finaline geldik? Finalde yan ikilisi sergeye ve Lucine yandan "Apricot Tree" dinleyeceğiz. Gomez var tabii. Selam göndereceğiz. Ama bahsettiğimiz gibi anlatmaya çalıştığımız ya da izah etmeye gayret ettiğimiz şeylerde bir yol var, bir yöntem var. Daha hala konuşacağımız ayak oyunları vardır. Patrickane seçimi ile ilgili. Ee, onlar ateş yan. Meşelyan ve Karekin Bekçiyan ve Hapar'la görüşmeye devam ediyorlar. Görüşme başlamış Sayın Ateşyan'ın gitmesinden sonra zahmedilip, bugün yarın belki bir şeyler olmaz ama en azından Fikriyat Babı'nda Ermeni toplumunun geleceği ile ilgili önemli meseleler karşımıza çıkmaya devam edecek. Bunları kendi aralarımızda konuşmaya devam ediyoruz. Yeterince kafanızı şişirdiğim için bunlara girmiyorum ama. İktidar oyunlarının karşısında hayat hakkını savunabilmek her anlamda nasıl ki muktedir, dünün muktediri, e, bugünün muktediri dünün ezilen mağduruyduysa fırsatını bulduğunda her ezilenin bir şekilde ceccale dönüşmesinin kahrını paylaşırken hayatı sorgulayabilmek, hayatı sorabilmek meselemizdir. Bu bağlamda Apicot de ya da Kaysa da Gomidas Vartabed'den arta kalan bir meram olarak sözümüzün tamamlayıcısı olsun Kulak verenlere teşekkür edelim. Infoetnorradio.com, misaketdina.ma adreslerimiz var. Seslimeramtamlar.com adresindeyiz. Yazılarımızda. Diyoruz çizgi parça dizinleri. soundcloud.com slash ya da yan çizgiyinorradio'da da programlarımızı paylaşmaya gayret ediyoruz Birbirine farklı seslerle ve tonlarla. Paylaşmak, konuşmak ve meseleyi aksettirmek. Bütün mesele bu. Şimdi ve burada. meram sona erdi haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın